Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Denizlerimizde neler oluyor? Parçalayıcı özelliğiyle midye, istridiye, salyangoz ve küçük balık yavrularını yiyerek beslenen mavi yengeçler Çanakkale Boğazı'nda görülmeye başlandı. Bu canlının kontrollü olarak üremesinin önüne geçilememesi durumunda ekosistem üzerinde büyük tehdit oluşturacağını söyleyen Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Suat Ateş özellikle lagün alanlarıyla nehir ağızlarında bazen de nehir ortalarına kadar girebilen yengeçlerin tuzluluk ve sıcaklık toleranslarının çok yüksek olduğunu, türün çok tuzlu suda yaşayabildiği gibi çok düşük tuzlukta da yaşamını süzdürebildiğini kaydetti. Doçent Doktor Ateş sadece balık üzerinde predatör olmasa bile balığın yediği besinler üzerinde bir predatör. Midye üzerinde, sanyangız üzerinde predatör onu ortadan kaldırıyor, diyor. Denizlerimizin dengesi kirlilik ve aşırı balıkçılıktan dolayı iyice bozulmuş durumda. Doğa Koruma Örgütü WWF'e göre Avrupa Birliği'nin 2050 yılında enerjisinin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılaması mümkün. Avrupa Birliği'nin 2020'ye kadar mevcut hedefleri 2090'a göre sera gazı salımlarını %20 civarında düşürmek. Enerji tasarrufunu ve yenilenebilir enerjinin payını ise %20 civarında arttırmak. WWF'in bu noktada 2030 hedefleri için tavsiyeleri ise şöyle. Enerji tasarrufunda %38'lik bir artış, yakıtların %40'ının temiz kaynaklardan gelmesi, sera gazı salımlarının %50 düşürülmesi, WWF'in raporu Hollandalı danışmanlık grubu Ecofis'in, Avrupa Birliği'nin 2050 itibariyle %100 yenilenebilir enerjiye ulaşmasının mümkün olduğu hesaplarına dayanıyor. Bu Türkiye için haydi haydi mümkün ama var mı bu konuda harekete geçecek politikacılar? Belki artık halkın bu konuda bir araya gelip bastırması gerekiyor. Bloomberg New Energy Finance tarafından yayınlanan yeni bir raporda yatırımları engelleyen ana unsurun finansal yatırımlardaki düzenlemeler olduğu ifade edildi. Rapora göre temiz enerji firmalarının yeşil yatırımları destekleyecek olan piyasa reformlarının gerçekleşmesi için lobicilik faaliyetleri yapması gerekiyor. Enerji politikalarına odaklanmak yerine fosilleşmiş yapılara sahip olan pazarların reformu için çalışılması gerektiği belirtilen rapor bu hafta yayınlandı. Raporda yeşil enerji yatırımlarının önündeki en önemli 7 finansal düzenlemeye de yer verildi. Piyasa reformları ve finansal düzenleme deyince bana bir şey ifade etmiyor doğrusu ama belki bu konudaki uzmanları ediyordur. Yenilenebilir enerjiye geçmek, Bu kadar da zor olmasa gerek geçtiğimiz 10 yıl içerisinde küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının 50 milyar dolar ile 50 milyar dolar arasında bir büyüme gösterdiği kaydediliyor. Bir de lobicilik öneriyor Bloomberg New Energy Finance yani fosil yakıt lobisi yılda 150 milyon dolar sadece lobi faaliyetlerine harcıyor diye yenilenebilir enerji üretmeye ve hizmete gayret edenlerin de bu fosil yakıt endüstrisi gibi kirlenmesi mi gerekiyor? Lobicilik yasal. Ama nasıl kirli olabilir ki diye insanlar düşünüyorlar tabii ki. Endonezya'daki Panduman Sibituta yerli halkı topraklarındaki Aselbent ormanlarını yok edecek şirkete karşı barışçıl bir mücadele sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Tana Batak'ta 250 kişinin katıldığı ve 31 yerlinin tutuklanmasına neden olan gösteriler nedeniyle 16 yerli hala Medan'da hapiste tutuluyor. Sumatra adasının kuzeyindeki bölgede Asalbent ağaçlarının reçinesini toplayarak geçimlerini sağlayan yerli halk doğaya uyumlu ve tamamen sürdürülebilir bir yaşamı benimsemiş durumda. Ancak Endonezyalı büyük kağıt şirketi PT, Toba Pulp Lestari yani TPL şirketinin 2009'da bölgedeki üretimini yıllık 165 bin tondan 300 bin atona çıkaracağı açıklandığından beri yerler protestolarını ve mücadelelerini sürdürüyor. TPL şirketinin amacı bölgedeki doğal ormanların yerine endüstriyel okalüptüs plantasyonları kurmak. TPL'nin bağlı olduğu April Holding'in sahibi Endonezya'nın en zengin adamlarından biri olan Sukanto Tanato. Bu anlamıyla halkın verdiği mücadele biraz da Türkiye'de, Gerze'de, Anadolu grubunun yapmak istediği termik santrali karşı verilen mücadeleyi hatırlattı bana. Sorunun çözümü için Humbank Hasuhutan Yerel Meclisi liderliğinde... Özel olarak kurulan bir komisyon şirketin kullanacağı alanla yerli halkın kullandığı alanların haritasını çıkartarak Endonezya Orman Bakanlığından yerli halkın kullandığı ormanlara dokunulmamasını istedi. Bakanlıktansa bu konuda hala bir cevap gelmiş değil ve şirket yol açımına ve ağaç kesimine var gücüyle devam ediyor. Orman yok ediliyor tabii ki bununla beraber Buradaki yerli halkın geçim kaynakları da. Bu hikayelerin hala günümüzde devam ediyor oluşu kentli insan için anlaşılmaz olabilir. Ama evet tahta ağaçtan, şimdilik hala süt inekten ve altın kirli ve kirleten bir madenden geliyor. Farklı ve sorumlu bir üretim biçiminin ve ekonomik ilişkilerin artık dünyamızda kurulması gerekiyor. Sukanto Tanato veya herhangi bir başka adamın bizim elimizden ormanlarımızı, suyumuzu, yiyeceğimizini alamadığı bir dünya diliyle yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Aselianesnan, Huygar Özesi ismi. Açık Radyo program destekçisi olun